Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha beraberiz. Hepinize öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Profesör Doktor Etemci Cebeciol hocamızla birlikte programımızda Esat Erbili Hazretlerinin hayatı ve menakıbından bahsediyoruz. Kıymetli hocam, bu Esat Erbili Hazretlerinin hayatıyla alakalı bölümü hemen hemen tamamladık gibi... Tabii Allah dostlarının hayatını hakkıyla anlatmak mümkün değil. Ama Allah dostlarının hayatında anlatıldığı yerlere bir huzur hali oluyor, huzur iniyor. Tabii bir insanın eserleri, bir yazmış olduğu eserler var, bir de yetiştirdikleri şahsiyetler var. Esad Efendi de özellikle bu Kelami Dergahı'nda pek çok şahsiyet yetiştirmiş, pek çok önemli insan yetiştirmiş. Bu Esad Efendimizin yetiştirdiği şahsiyetlerden Yerçikleri insanlardan etkiledikleri insanlardan bahsedebilir misiniz acaba? Azizullahmin Şeytanı Raja'im Bismillahi r Rabbil Alemin Assalatu Assalam Ala Rasulillah Muhammadin Ve Ala Alihi Ve Sahibhiyeh Jmain Efendim bir insan kalitesi genellikle verdiği eserleriyledir. İnsan eser verebilirsiniz. TAP eseri verebilirsiniz. Cami, imarethane, hastane bunlar hep eser. Âtharuna tedullu aleyna. Bizim eserlerimiz bizi gösterir. Bizi anlamak mı istiyorsunuz? Bizim eserlerimize bakın. Esad bile Hazretlerini anlamak istiyorsak onun yetiştirdiği kişilere bakmak lazım esad Hazretlerinin Asım Paşa ile tanışması ve ikinci Abdülhamid'in damadı Derviş Paşazade'ye sarayda verdiği dersler neticesi daha önce anlatmıştık şöhreti iyice artmaya başlar. Fatih Camii şerifinde hafızın divanını okutmaya başlar ve şerh etmeye başlar. Daha sonra Molla Cami Hazretleri'nin Lüczetül Esrar adlı eserini okutur. Her hafta salı günleri okuttuğu bu derslere ilim, irfan ve aşk ehli pek çok dinleyizi iştirak eder. Bayezid Dersamlarından Hoca Yekta Efendi ve onun gibi önde gelen zavat onu bu derslerinden tanıyarak ona intisap ederler, ders alırlar. Manevi ders halkasına girerler. Onun ihvanı olurlar. Ancak onun asıl eğitim merkezi kelami dergahıdır. Kelami dergahında yetişenlerin haddü hesabı yoktur. Yani halka açılan, yani bütün insanlara konuştuğu bir yer var. Bir de ihvanına konuştuğu yer var. Bu çok önemli. Medrese müderdislere de Önce kendi okullarında talebelerine ders veriyor. Ondan sonra Ayasofya Camisi'ne, Sultanahmet Camisi'ne, Selimiye Camisi'ne, Sultanahmet Camisi'ne bu camilere gidiyorlar. Orada da halka açık ders veriyorlar. Bakın Esad Erbil Hazretleri'nde ilmiye sınıfının bu geleneği aynen devam ediyor. Tekkesinde özel camide genel halka ait olmak üzere. Bu da sanırım bir bilim adamı Allah'ın huzuruna çıktığı zaman bu bilgini yaşadın mı? Bu bilgini başkasına aktardın mı? Bu bilgini başkasıyla feyizlendirdin, başkasına bu ilminle feiz verdin mi? Bu gibi hesaplar sorulacak. Mesela unutamam. Rahmetli babamız Hacı Gedikli abi Ankara'da külliyede otururken muhterem bir din alimi kendisine fıkhi bir meseleyi anlatırken orada peygamberimizin bir tane sünnetini izah eder. Evet. O büyük Allah dostu Hacı Gedikli abimiz de onu hayatında ilk defa duymuştur. Yaşım 80'i buldu. İlk defa duyuyorum. Peygamberimizin bu hadis-i şerifini şimdiye kadar niye duymadım der ve ağlar. Allah Allah bunu söyler ve ağlar ve Hoca'ya der ki yarın Allah'ın uzuna çıktığım zaman bana bu hadis-i şerifi öğretmediğin için seni şikayet edeceğim gibisinden öyle bir serzenişte bulunur. Yani niye şimdi kadar öğretmedin? Allah katında sorumlusun Hoca Efendi gibilerden serzenişte bulunur. Evet bu genel insanlara da ders vermek lazım özel olarak hem özelimiz olacak hem genelimiz olacak. Özelden aldığımız güçle, özel yapılanmayla umuma ışık dağıtacağız. Umumun zenginliğini kazanacağız, kendi özelimizle sinerji oluşturacağız. İkisi birbiriyle alacak, birbiriyle alışverişle bulunacak ve kendi iç zenginliğimiz, maneviya zenginliğimiz sağlanacak. Yani hadis-i şerifte evet. buyurulduğu gibi hocam, özür o, dilerim sözünü kestim. Evet, estağfurullah. Ve yani mahşer günü işte bir adam gelir diyor birinin yakasına yapışır işte ondan hak talep eder diyor. diğeri de işte ben bunu tanımıyorum deyince işte ben kötü yoldaydım sen beni işte bu yoldan çevirmedin bana. Aynen bana, öyle. Yani o şekilde demeyim. Bir, bir, bir hadis. Rudani'nin hadis kitabında bu var. Yani bir hak talebi var yani bu konuda şu i̇şte ondan kurtulmak için evet. e, fakir kaç 1978 senesinden beri yani halka genel derslerim var benim. Yani bundan dolayı. Yani, Ya Rabbi ben işte falan yerde genele ders verdim. İşte insanlar, bilenler geliyordu. veya biliyor gelmiyordu. Çünkü bu devirde ilme rağbet yok. Yani hokkabazlık yaparsanız herkes toplanır etrafınıza. İlim deyince hiç kimse gelmiyor. İşin aslında da bu. Hani haber verseniz, mesela çok özel olarak, Fahrettin ve Rakin'in lemahatını ben okutuyorum şu anda. Çok önemli bir kitap bu. Böyle bir kitabın olduğuna haberi yok. Önemli olduğuna haberi yok. Verilen dersinde ne kadar üst seviyeden bir ders olduğuna haberi yok. Ve duysa da bana ne deyip geçiyor. Maalesef yani böyle bir ilme karşı duyarsızlık var. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elimiz bir gün Meccid-i Nebevi'ye girdi. Camiye girdi. Baktı ki bir grup insanlar namaz kılıyor. Bir grup insanlar zikir çekiyor. Bir grup sahabe-i oturmuş ilim müzakeresi yapıyor. Peygamberimiz zikir çekenlere baktı, namaz kılanlara baktı ve ilim müzakeresi yapanlara baktı. Peygamberimiz ilim müzakeresi yapanların halkasına oturdu. Ya Resulallah, zikir çekenlerin, tesbih çekenlerin ve namaz kılanların arasına katılmadınız. Geldiniz bizim aramıza katıldınız. Bunun sebebi nedir? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikir çekenlerin etrafında melekler vardı. Namaz kılanların etrafında melekler vardı. ilim meclisinde de melekler vardı. Ama en çok melek zikir ilim meclisinin etrafında toplanmıştı. Ben de ilim meclisinin etrafında çok melek toplandığı için ben de ilim meclisinin arasına katıldım diyor. Yani ilmin şerefini bundan daha güzel anlatan bir hadis bence yoktur. El-ilmu a'lar ilim İlim en büyük rütbedir. Ben kendi bir öğretim üyesi olarak okulda vermiş olduğum dersler karşısında devlet bana işte bir miktar para veriyor. Harçlığımı, evimin maaşiyetini sağlıyorum. Onun dışında ilmimin zekatı olarak da dışarıda halka açık olmak üzere bu gibi sahih müslim dersleri okuttuk. Şimdi işte şu Kadı Yazın Şifai Şerif'ini okutuyoruz. Aynı Fahreddin Râkemî'nin Lemaat'ını okutuyoruz. Halka açık Allah sevgisini anlatıyoruz, Resulullah'ı anlatıyoruz. Onlardan da para almıyorum. Ahirette Allahü Teala herhangi bana bir soru soracak olursa ya Rabbi ben bu görevimi yaptım diyeceğim. Evet. Yani özele de çalıştım, genele de çalıştım kendi dar çevremin içinde de ilim yaymaya devam ettim. Neşretmeye devam ettim. Yaşım 64 oldu. 90 da olsa yine devam Neşretmeye yine de devam edeceğim. Ve genele de aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Talebülü ilmi nefse. feridatın ala külli müsliminde. Ya şey yani herkese bir farz yani. Şerbi ilimleri öğrenmek. Bütün kadın ve erkekler farzdır. Öyle olmasına rağmen ilim taliplisi maalesef yok. Çünkü bunu şuna, şuradan uğruyor. ilim Allahü u Teala'nın sıfatlarına bir sıfattır. O ilim sıfatı Allah'ın katında bir rütbe ve büyük bir rütbedir. Böyle Allah'ın katında büyümek isteyen insanlar yok. İnsanlar seküler kafayla para bakımından madde bakımından yaşam stilini, konforunu yükseltmek bakımından gayretliler o gayreti ilme göstermiyorlar. Çünkü Allah'la olan bağları çok zayıf. İlim Allah'a yaklaştırıyor. Mal dünyaya yaklaştırıyor. Malı tercih ediyor, ilmi tercih etmiyor. Ve okuttuğumuz bu kitabı da Türkiye'de okutan yok şu anda benim bildiğim kadarıyla. Sadece ben okutuyorum. Lemaat lema, adı. Lema. Lema. Ders sonra okutuyorum ben bunu. O şerhi var ne güzel, şerh ediyoruz. Farçası var okuyup tercüme ediyoruz. Açıklamalar yapıyoruz. O da sadece Allah'ı sevmek ve Allah'ı sevenler. Onu anlatıyor. Başka bir şey anlattığı yok. Hacı, Bayram Hacı, Hacı Bayram'da okutuyorsunuz gibi. değil mi hocam? Yerinde. Evet Hacı ettirildi. Bayram'da. Hac. Sami Efendi evi var. Evet. Orada okutuyoruz. Pazar sabahları. Evet. Ama dediğimiz gibi gelen geliyor. Gelmeyen gelmiyor ama. Yani taliplisi yok bu işlerin. Ahir zamanda ilim kalkacaktır. Yani ilim kalkmaz da ilmin sevgisi kalkmış. Yani bu gibi bir takım özellikler ahir zamanda kalkacaktır. İl merabet yok. Herkes kitap okumaktan hoşlanmıyor. İlm meclislerinden hoşlanmıyor. Namaz kılmaktan hoşlanmıyor. Yani bindik alamete gidiyoruz kıyamete diye bir söz var ya kimin ne yaptığı belli değil. Evet. Allah bu devrin karanlıklarından bizleri muhafaza eylesin. Evet. Amin. Üstat Efendi Hazretlerinin bu yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsediyorduk hocam. Evet. Onun yetiştirdiği şahsiyetler dergaha işte 15 gün misafir kalan Danimarkalı araştırmacı Karlvet'in anlattığına göre Gazi Mahmut Muhtar Paşa var. Bir ara böyle başbakanlık falan da yapmış Osmanlı döneminde. İşte çeşitli yerlere, sıfırlıklere de bulunmuş. Babası Ahmet Muhtar Paşa. Büyük evet. kahramanlardan. Ve soyu bugün devam ediyor. İstanbul'da bir torunu var. Gazi Mahmut Muhtar Paşa'nın. Birkaç eseri de var herhalde. Eserleri, o, Eserleri var. Eserleri yani, var yani, öyle. E, The Koranik Vizim evet. diye Kurani Hikmet diye bir kitabı var. Fransızca. Fransızca bir Fransa'dan gelen Fransızcayı iyi bilen bir ...talebeme mezuniyet tezi... ...veya master tezi olarak... ...şu anda çalıştırıyorum elhamdülillah... Evet. ...tabii derin bir zat... ...yani iyi bir komutan... ...profesör Mehmet Ayni'yi görüyoruz mesela... ...profesör Ömer Ferit Kam var... ...mesela... ...onun çevresinde... ...o demin İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı... ...yine İstanbul Üniversitesi'nden... ...matematik profesörü... ...Halide Edip Adıvar'ın... Adıvar ...ilk hocası... Salih Profesör Salih Zeki Bey var. Ve bunların dışında mektubatta gördüğümüz bir takım isimler var. Kelami Dergahına gidip gelen Esad Erbil'i hazretleriyle mektuplaşan mesela Ziya Bey diye İzmir'de Esad Erbil Hazretleri'nin yaşamakta olan bir halifesi var. Ziya Bey. Hoca Yekta Efendi Hazretleri var. O mektubatta çok ismi geçiyor hocam. Hoca, Hoca Yekta, Yekta Efendi. Efendi. Öylesini Hoca Ekta Efendi, damadı işte Emin Saraç Hoca, kendisine halifelik verilmiş Hoca Ekta Efendi'nin ama hiç kullanmamış, tenezzül etmemiş. Ama seviyesi o. Esad Erbil Hazretleri Hoca Ekta Efendi için şöyle söylerdi. Benim seviyeme geldi ama vah, mahviyetinden dolayı e, yine bize rabıta yapmaya, e, bize bağlı kalmaya devam ediyor. Yani mezun olmuştur, serbest hale gelmiştir. Fakat bizi çok sevdiği için bize bağlı kalmaya devam ediyor diye ifade etmiştir Bu mektub, Hoca Ekta Efendi. Mektubatta hocam, bir, evet. bir iki yerde dikkatimi çekti. Evet. Faziletli Hoca Ekta Efendi kardeşimiz diye bahsediyor. Bu Esad Efendi Hazretleri. Bir başka yerde de Yüce Tarikatımızın esaslarının, Yekta Efendi tarafından size tam olarak öğretileceğine kanaatim tamdır diyor. Yani e, Hoca Yekta Efendi yönlendirme yapıyor. Tabii halife ee, halifesi. Evet, görevlendirdiği şahsiyetlerden. Ama şeyhlik mertebesine kadar ulaşmış. Ama yapmamış. Evet. Ee, Emin Saraç Hoca kayınpederidir. Öldükten sonra onun kitaplarını karıştırırken halife olduğuna dair Esra Derbili Hazretleri tarafından verilmiş. İcaziyet Nami'yi bulmuş. Hiçbir zaman kullanmamış onu. Evet. Yani ondan sonra Hacı Hüseyin efendi var. Zihni efendi var. Ondan sonra Hafız Mustafa efendi var. Hayri Bey, Ali Rıza efendi. Ali efendi, Mehmet Cemal efendi, Hasan Halil efendi, Semahatli efendi, Etem efendi, Hoca Mehmet efendi, Hacı Asım Bey, Hafız efendi, Tatar Halil efendi, Fikri efendi. Kavak İmamı Hulusi Efendi mesela bu Kavak İmamı Hulusi Efendi böyle celal mertebesinde bizzat böyle dervişlerden mertebe atlamak durumunda olup da atlayamayanları böyle sıkıntılı olan dervişleri Esad Kavak İmamı Hulusi Efendi'ye göndermiş. O da gelene şöyle bir nazar edermiş. O bir nazarla hmm. diyorlar ki karşındaki insan yaprak gibi titremeye başlar. Teveçh. Kendinden geçecek Teveçh. gibi olur ve aklı başına gelir. Ondan sonra takıldığı engel neyse o engelden kurtulurmuş. Kavak İmam Hulusi Efendi'nin böyle bir manevi görevi varmış mesela. Onu öyle anlatıyorlar. Bunlar teveccüh mü diyorlar hocam? Teveccüh deniyor. Şey, evet, teve tasarruf deniyor. Tasarruf tasarruf yani. evet, uzun bir anlatmalar var. Uzun evet. konuşmak lazım. Ee, okuldaki doktora masrafı derslerinde o tasarruf konusunu. Yaklaşık bir iki ay, üç ay kadar anlatmıştık. Uzun bir konu yani. de evet. öyle. Yani vecih yüz demek, öz demek, özden öze bir temas. Benim özümden senin özüne. Min kalbin ila kalbin seli sebilun. Kalpten kalbe bir yol var. İlim yoludur o. Aşk yoludur. İrfan yoludur. O kardeşlik yoludur. Efendim Bahattin Efendi, Tırnavalı Hoca Efendi, Sami Efendimiz Hazretleri, Abdülnafi Efendi, Emin Efendi, İbn Abdü Samet Efendi, işte Bolulu Muhiddin Efendi, bunlar o dergaha gelen giden ve mektubatta adı geçen, mektubatta zikredilen, zikredilen mübarek zatlar, hepsi de gerçekten yani çok gayretli insanlar, çok güzel insanlar, halife sayısını tam olarak tespit edemedik ama benim şahsi kanaatimi söyleyeyim, Esad Erbi halife sayısı benim şahsı kanaatim 50'den aşağı olmaması lazım. Hepsini tespit edemedik. Mevlana Halit Bağdadi Hazretleri'nin 450 tane halife yetiştirdiğini ve gönderdiğini biliyoruz. Bunların 250'sini biz bulabildik isim olarak. Evet. 200'ü bilinmiyor. Çünkü manevi bir olay olduğu için insanlar kendilerini açmayabilir. Yani su yüzüne vurabilenler ve görülebilenler. İşte Sefine-i Evliya'da Esad elbirli hazretlerinin Ecelli, hulefası başlığı altında şu isimleri sayar. Hüseyin Vassaf rahmetli. Sefine adlı eserinde diyor ki Esad elbirli hazretlerinin müftüleri şunlardır diyor. Hacı Mesut Bey, Hafız Mustafa Efendi, Seyyid Kemal ve Hüseyin Efendi, Müftü Şeyh Muhammed Efendi, Müderris El Rıza, Şeyh Sırrı, Hacı Nuri, Yekta, Samatya İmamı Ali ve Asım efendilerdir. Gerçekten yani bunlar sayılabilenler ki sayı bir 11-12 tane var şu anda. Hmm. Az önce saydıklarımız da bir hayli fazla. Onları dikkatle alır eee incelersek Bolu Müddin efendi falan eklersek Efendimiz söylemi Ondan sonra Ahmet Aköz, Ömer Aköz Efendi, Dişçi Ali Efendiler, Karamanlı Hacı Osman Efendiler, Diyarbakır Vazifelisi Hacı Aslan Efendi, Yahyalı Şeyh Mustafa Efendi. Bunlarla beraber sayısı 20 buluyor ama ben 50'den aşağı olmadığı kanaatindeyim. Tabii siz bilmediğimi mesela Bosna Hersek'e gönderdiği halifeleri var. E onlar kim olduğunu biz bilmiyoruz bugün. Ve e, en az birkaç bin tane orada müridim var diyor. Yani bugünkü Sarayova'da o bölgede Esad-ı Eribe Hazretleri'nin tarikatının devam ettiğini biliyor. Ama kimler var? Nasıl? Kaybolmuş mu? Devam ediyor mu? Bir sürü tahribat, ikinci, sahan, ikinci cihan savaşını getirmiş olduğu yıkımlar He. ne hale geldi? Sonuç ne? Gerçekten bilmiyoruz biz bunları. Erbil'de var. Erbil'de Ar de var. Arap coğrafyasında. Yani tabii, epeyce bir pek, pek, var. Pek, pek Mekke, çok... Medine'de de var. Onları evet. biliyoruz. Onlar hiç bilmiyoruz. Şam'da olduğunu biliyorum. Bağdat'ta var. Yani çok insan yetişiyor. Yani bir çok velut bir şey. Pek çok insanı kamil yetiştirmiş. Ya. Yani. Evet hocam. Bunlardan tabi hepsi muhterem insanlar. Bunların hakkında bazılarının hakkında bilgi verelim. Yani, ya Yok, yani, yani, arzu, arzu ederseniz yani. E, şey, e, evet. Esad Erimli Hazretleri'nin tabi her bir halifesi aynı zamanda kendi aynasıdır. Evet. Dolayısıyla bu yetişirdiği halifeleri okumak demek, anlatmak demek aynı zamanda dolaylı olarak Esad Erimli Hazretleri'ne anlatmak demek. Bu da önemli bir şey, bu nasıl yapılabilir? İşte o yetiştirildi zatlar hakkında birer doktora tizi yaptırmamız lazım. Evet. Mesela Ali Yekta Efendi var. Ondan sonra Cide Müftüsü Hüseyin Efendi var. Sami Efendi Hazretlerimiz var. Böyle oğlu Mehmet Ali Efendi. Tabii o da, İstanbul o, o da önemli da, bir zat şey değil mi tabii hocam? İstanbul da yani İstanbul Üniversitesi'nde İlahi Fakültesinde kelam anabilim Dağı'nda doktor yapmış mesela Eşarimeseb üzerine. O zaman da Selimiye Dergah şeyhi e, yani ve e, çarşambalı Ali Haydar Efendi bir çalışmak lazım. Büyük çok büyük bir zat. Bizim Hüseyin Ata Hoca bu zattan ders okumuş mesela. Çarşambalı Ali Haydar Efendi Haydar Efendi. Allah skorlar. Ya. Bu bunları... zaman şeyhün üstadı Hazretleri var. Evet. Bunlar tabi hepsinin çalışması lazım. Çalışılması lazım. Esad Efendi Hazretlerinin bazı menakabından bahsediyoruz. Kıymetli hocam, bunun yanında e, Esad Efendi Hazretleri'nin işte Müfti-i Sakaleyn deniliyor. İşte hem insanları hem de cinleri işad etme görevinin olduğundan bahsediliyor. Ve o yönde de bazı işte e, dervişlerin olduğu, bazı müritlerinin olduğundan bahsediliyor. Bu konuda bilgiler verebilir misiniz? Evet. Ta'l-Hariri Hazretleri'nin değil mi? Evet Ta'l-Hariri Hazretleri. Ta'l-Hariri Hazretleri tabi bugün mezar şeyde efendim Hakkari'de Nehri eski adı o. Yeni adını bilmiyorum da bizim kardeşlerden, arkadaşlardan gidip türbesini tamir edip yaptılar. Ta'l-Hakari, Ta'l-Hariri Hazretleri. Hakkari'de mübarek zatlar Allah bizlere şefaatini nail eylesin. Esaderbî Hazretleri Karlvet'e anlatırken diyor ki Esaderbî Hazretleri "Şeyhim diyor Tal Hariri Hazretleri hayvanların Allahü Teala'ya sadakat ve hikmet açısından insanlardan daha çok ibadet ettiklerini söylerdiler." Daha çok ibadet, daha çok Allah'a kulluk yaparlar. Onu söylüyor diyor. Yani hayvanat Allah'a daha fazla evet. ibadet halinde böyle iş. cansız yani, varlıklar cansız. en çok. Evet. Ondan sonra bitkiler daha çok ikinci sırada onlar geliyor. Üçüncü sırada hayvanlar geliyor. Bu birinci ikinci üçüncü sıradan sonra insanlar geliyor. Mesela hayvanların en az zikir çekeninin merkep olduğu söyleniliyor ve günde on bin la ilahe illallah dediğini ve kaynak kitaplarda her hayvan gibi. En az, onun için sesi çirkindir deniliyor. En fazla zikir çeken de tuti, papağan ve bülbül olduğu söyleniliyor. Onların da işte güzellikleri, renkleri, sesleri, o şekilde Allah zikre iştirak ettikleri konusunda e, böyle bir söyleyeyim, incelikler var. Tabii şöyle söylüyoruz. Bir hayvana bakıyoruz. Rengarenk bir papağan. O rengarenk papağanın duruşu onun renkleri, bizim iç dünyamız yansıması yansıması ve o renklerin yansımış olan, içimizde yansımış renklerin bizi ulaştırdığı manevi bir şey vardır. Sifer, bir alan var. İşte orada bizi Allah'a ulaştıran bir yapısı görsel olarak, vizual olarak. Öbürü de papağan öten bir kuş değil, vizualdir onunki zikri, görsel çok güzel renkleri var biliyorsunuz. Evet. Ama öbürü o odyosantrik. Yani ses merkezini ötüyor, ötüyor, ötüyor, ötüyor. Yani Allah'a aşkın, işte bülbülü olan feryadın, temsilcisi olan bülbül, bizim divan edebiyatında da bir sembol unsuru olarak epeyce bu kullanılmıştır. Hangi güle bülbül olduk? ya da hangi bağın gülüsün bülbülüsün diye yani, evet. e, bir takım terenimlerde bulunulmuştur. Yani yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'a tesbih ediyor. Allah'a evet. Allah'a Allah zikrediyor. Efendim işte diyor ki Esaderi Hazretleri benim şeyhim Tahal Hariri Hazretlerinin irşatla yüce mertebelere ulaştan 300 kadar cinden ihvanı vardı. Yani mürşüdü sakalein diyor. Mürşetik, İnsanlara da böyle mürşitlik yapıyordu. Bu şekilde cinlere de mürşitlik yapıyor ifadesini kullanıyor. Bu Talhari Hazretleri bu şekilde. Esad Tabii Efendi'nin abi. de böyle bir görev var mıydı hocam? Esad, Esad Efendi Hazretleri de vardı. Mesela bunlardan biz Cudduh Efendi diye hmm. böyle bir Allah dostu cin halifesinin olduğunu biliyoruz. Ve yakın zamanlara kadar yaşamış. Ve Ankara'da Gölbaşı civarında vefat etmiş. Ve mezarının orada olduğunu en büyüklerimizden keşfi açık e, mana alimden haberdar olan insanlardan böyle duymuştuk. Cudduh efendi. Kaç yıl yaş, kaç yıl yaşıyor hocam şey, bu bunlar. E, genellikle 800 seneden aşağı yaşamıyor. 1400 Hı. seneden de fazla yaşamıyorlar. Şu anda sahabe cin kalmadı deniliyor. Şu Hı. anda. Ama yani bundan bir 15-20 sene, 30 sene öncesine kadar vardı. Şimdi hiç kalmamış. Onun için sahabeden cinleri görenlere tabiin diyorlar. Yani evet. öyle bir e, terminolojide türetilmiştir. Tamam uzun ömürler yani değil mi? Uzun, uzun ömürler. ömürler yani. <gülüyor> bin sene civarında onların hmm. ışık hızında yaşadıkları için tabi hızlı e, yaşamaları zamanın durmasıyla alakalı izafi bir olaylı e teorisiyle açıklanabilecek bir ontolojik yapıları var. Diyor ki Bizim diyor Esad Erbil Hazretleri Bizim İhvan kardeşlerimizden bir tanesi Bir gece Tahal Hariri Hazretlerinin Hakkari'deki türbesinde kaldı Ve o türbe etrafında cinlerden oluşan Dervişlerin Aynen biz insanlar gibi Zikir çektiklerini gördü Türbenin etrafında zikir çektiler diyor Bu cinler hepsi şeytani değildir Bağlandıkları üstad nasılsa onlar da o şekilde manen gelişirler diyor. Üstadları iyi olursa, o cinler de iyi olur ve hayırlı olur. Üstadları kötü ruhluysa, onun yetiştirdiği cinler şeytani olur. Üstadımız hamdolsun ki melekler gibi nurlu, talebesi takvalı, vakarlı hem de onurlu, Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahmetlik Sami Efendi Hazretleri zamanında da böyle bir durum söz konusu. Esad Erbil'i Hazretleri zamanında da böyle bir durum söz konusu. Tabi Tarikat-ı Aliye'de bu şekilde Mürşül-ü Sakaleyn olup insanlara ve cinlere e, irşat faaliyetinde bulunan bir hayli Allah dostu, e, bir hayli saadat-ı kiramdan zevat mevcuttur. Bu Esad Efendi Hazretleri'nin hocam zikir halkasından bazı örneklerden Evet. bahsediliyor özellikle bu Kelami Dergahından Hatıralar e, kitabında. Evet tabi tasavvufta zikrin yeri, önemi ee, o farklı bir konu onu tekrardan belki konuşmak gerekiyor. Ama bu e, menakıpta geçtiği kadarıyla Esat Efendi'nin bu Selimye dergahındaki bu zikir icrasından bahsedebilir misiniz? Evet. Tabi bu Hatmi Hacayan'ı anlatıyor burada. Karilvet kendi görebildiği kadarıyla anlayabildiği kadarıyla anlatmaya çalışıyor. Orada zikir nasıl icra ediliyor onu anlatmaya çalışıyor bir batılı gözüyle acaba zikir nasıl çekiliyordu? Yemeğimiz yedikten sonra diyor. Öğlen yemenizi yedikten sonra namazın kılınacağı camiye gittik. Pek çok ihvan gelmiş, seni dergahında toplanmıştı. Esad Efendi Hazretleri "Falem enhu la ilaha illa diye zikir başlattığında cami tamamen dolmuştu. Ancak bu Selimye dergahında çekilen zikir, Kelami dergahında çekilen zikirden farklıydı. Esad Efendi Hazretleri önce bir ayet okudu. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne ale'l-nebî, yâ eyyühellezîne âminû, sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Hiç şüphe yok ki Allah ve melekleri hazret Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme salat ederler. Onların selat ettikleri gibi ey müminler siz de Hazreti Peygamber'e selat edin. Ahzab suresi 56. Bunun üzerine bütün o Selimiye camisindeki cemaat hep bir ağızdan Allahümme salli ala Muhammed diye salavata başladı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ve bu epi bir tekrar edildi. Bu ve her seferinde bu ayet okundukça salavat getirildi ve Peygamberimizin her bir sıfatı eklendi işte es-salatu -es ya habibullah ya min azze muhullah es-salatu es-salamu aleike ya min kerme muhullah es-salatu es-salamu ya min azze muhullah Allah es-salatu -es ya şifiy al-müslimin böyle o Abdülkadir Geylani'nin o dua ve zikirlerdeki e, salavatı Orada okundu. Yani bu zikir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemize, bütün peygamberlere, bütün nebilere bütün alemlere salavat getirin. Onları selamlayın. Sözüyle sona erdi. Salavat çok dokunaklı bir makamdaydı. Çok etkilendim diyor. Yani o şekilde bu çok güzel bir salavat getirirler. Çok çok memnun kaldım diyor. Çok sevdim o salavatı diyor. Arkadan zikir 15 dakika kadar La ilahe illallah La ilahe illallah diye devam etti. Bir Kur'an okundu ve ondan sonra 10 dakika kadar Allah Allah Allah diye zikir nidalarıyla tören son buldu. Pazar günü olduğu için cemaat iş günü atmosferinden sıyrılamamıştı. Cemaatin pek azı veç haline ulaşabildi. Zikir sona erdiğinde herkes huzura ermiş ve sükunete kavuşmuştu. Ela biz zikrillahi tatme innul Bu toplu zikirler adeta toplu bir terapi. Evet. Ondan sonra evde her gece çektiğimiz saat iki buçuk, üçteki zikir ise bireysel terapi. Ne demek? Terapi ter yani bir şeydir. Ee, sağaltım metodu, iyileşme. Yani sağaltma. Üzüntülerimiz, sıkıntılarımız, dertlerimiz, kederlerimiz onların iyileştirilmesi, onların yok edilmesi bu manaya geliyor. Onun için geceleyin ruhumuzun derinliklerinde bir enerji bulabilirsek... Bütün bir gün boyunca o enerjiyi kullanabiliriz, bütün bir gün boyunca o enerjiden etrafa saçabiliriz ve insanlara dirilik aşılayabiliriz. Onun için enerji o karanlıklardan geliyor. Lüks perennis. ışık karanlıktan gelir. Enerji karanlıktan gelir. Onun için gecenin tam ortasında Arapların muntasafı değil dediği tam ortasında bu güç mevcut. Ee, İnna şiât el-lîlî, hâyâ eşed vâtân ve Böyle, duruş, vücut çok sağlam, sesiş çok güçlü olur diyor. Ayet kermede, sıfatları böyle anlatılıyor. Tevcil namazına kalkan insanda manevi dirilik, özellikle mezarda devam eder. Mezarda manevi diriliği çok kuvvetli olur. İşte bu yapılan hatme zikri bir memlekette bela gelmemesi için, bir memlekete sıkıntı gelmemesi için hatme hacegan yapılır. O memleket yapılan hatme haceganla beraber belalardan ve sıkıntılardan kurulur. Muhakkak her beldede, her memlekette bir hatme hacegan yapmak lazım ve atlatmamak lazım. Evet. Mesela Şeyh Şamil Ruslarla 37 sene savaştı ama sonunda başaramadı biliyorsunuz. Ve ayrıldı İstanbul'a geldi. Gümüşhane dergahında Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri ile buluştu. Onunla sohbet ederken Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri ona dedi ki o da nakşibendi şeyhi, o da nakşibendi şeyhi. Ama Gümüşhanevi Hazretleri hem alim hem de ondan yaşlı. Şeyh Şamil e dedi ki bu Ruslarla yapmış olduğunuz savaşı için kaybettiniz biliyor musunuz bilmiyorum dedi üç kere savaş sıkıştı diye akşamla yatsı arasında yapmanız gereken hatmi hacıgeni yapmadınız. Evet. Bir de af oldu, iki de af oldu, üç de af olmaz. Onun için size zafer nasip olmadı. Fisserrai ve darrai darlıkta da yapılacak, genişlikte de yapılacak. Mutlaka yapılacak. Bir terk edilmez. Allah'a teşekkür baba Hazretleri bana Ethem Hoca dedi, bu verilen dersler insanın namusudur. Namusunu koru dedi. Ben de kalktım. Ben de namusumu koruyorum. seksi baba dedim. Böyle şakalaşlık. Evet. <gülüyor> yani namusumuz gibi tisiz davranacağız. Koruyacağız. Terk etmeyeceğiz. Mutlaka gece kalkıp çekeceğiz. Olmazsa sabah namazından sonra, olmazsa öğlene kadar. Mutlaka verilen vazifeyi yapmak lazım. Söz veriyoruz. Söz vermek demek... Artık ötesi konuşulacak bir şey değil. Münafıklık sözünde durmamak demek olduğuna göre sözünde durmak iman demektir. Şirkten ve münafıklıktan ve ikilikten kurtulmak demektir. Ve adı ahlefe çok kötü bir parantezdir. Söz verdi de sözünde durmadı. Ve adı ahlefe. Kimdir bu? Ayetül münafık. Münafıkın alametlerinden. Alamet. Evet, evet hocam. Şimdi Çok kısa bir vaktimiz kaldı. E, Program bitmesine bu zikirden bahsetmişken e, bu tüm mahlukatın zikre iştirak etmesiyle alakalı bu zikir halkasında bir yılandan e, bahsediliyor e, menakıpta yani tüm mahlukat zikre iştirak ediyor Esat Efendi Hazretleri de e, bir bir kır gezisinde bir yılanın da zikre iştirak ettiğinden e, kendi ifadeleriyle e, bahsediyor bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. yani Esad Erbil Hazretleri bir hatırasını kendisi şöyle anlatıyor Erbil'de Irak'ta kaldığı yıllarda efendim Esad Erbil Hazretleri Kadiri zikrini cuma namazından sonra böyle pikniğe çıkarılarmış yüksek tepelere o güzel ağaçların yeşilliklerin olduğu yere yerlere halılar serilir tam ortaya büyük bir ateş yakılır. O ateşin etrafında halka olunur ve o ateşin etrafında içerdeki hararet sönsün diye dışarıya bu şekilde ateş yakardık diyor. Hesaderi benzetdiriyor. İçteki ateşi dıştaki ateşle dengelerdik diyor. Evet. Bir zamanlar şöyle böyle 30 sene önce İhvanımızla kıra çıkmıştık diyor. Bu olayı 1925'te anlatıldığına göre 1900'lü yıllar yani Esad Erbil Hazretleri Erbil'deyken olmuş bu Erbil, olay. Erbil Erbil'deyken evet. Uzun çimenlerin üzerinde bir harısı, halı serilmişti. Yemeğimiz yedikten sonra topluza zikre başladık. Zikir sürerken böyle bir ara vejde geldik. Tabiatın güzellikleri karşısında kendimizden geçmiştik. Hep beraber zikir esnasında öyle bir daldık ki kainatın da bizle beraber zikir çektiğini işitmeye başlamıştık. Cümle kainat bizle beraber zikir ediyordu. Bir yükseliş yaşamıştık. Bizim zikrimiz kainatın zikrine karıştı. Ve zikirin sonunda kendine ilk gelen zikirin sarhoşluğundan ilk kurtulan ben oldum diyor. Evet. Tam o sırada baktım ki yanı başımda büyük bir yılanın başı vücudunun büyük bir kısmı halının altında gizlenmişti. Sessizce hareketsiz bir biçimde duruyordu. Yılanın gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Anladım ki o da bizim zikrimize katılmış. Yarısı halının altında vücuda dik bizimle beraber o da sallana sallana Allah diye zikir çekmiş. Diğer ihvan kardeşler de zikirin sarhoşluğundan uyanıp kendilerine gelince o yılanı onlar da gördüler. Hayret ettiler. Ama çok geçmeden yılan yavaşça halın altına girdi halın altından çıktı uzaklaştı kayboldu. Vahşi hayvanlar insümelek zikirde ehli ibret cümlesi hep tefekkürde. Yani bütün varlıklar zikir çekiyor. Zikirlerini Min i bizim hissedemeyeceğimiz bir şekilde zikir çekiyorlar. Manem bir yükseliş yaşarsanız onların zikir alanıyla senkronizasyona sizin zikriniz girerse Esad-ı hissettiği ve duyduğu gibi o zikri duyarsınız bütün bir kainatın zikri ve her insanın başından hayatından hayatında her dervişin bir veya iki defa bu kainatın zikrini durmak Allah bereket olsun ibret olsun diye nasip eder. Evet. Ve büyük bir senfoni orkestrası gibi her yerden ritimli, dengeli, makamlı, ahenkli seslerin toparlandığı büyük bir icra şeklinde zuhur ediyor. Sami Efendi Hazretleri bu dediğimin e, bir başka açılımını anlatmak istiyorum. Sami Efendimiz Hazretleri bir gece fakirde insilah vuku buldu. Ruhun bedenimden ayrıldı diyor. Baktım cennetteyim diyor. Bana Tuğba ağacı gösterildi. Yanına vardım. Baktım ki Tuğba ağacının yaprakları ne-i Musikisi gibi makamlı sesler çıkartıyor. Bu nedir diyor sordum. Tuğba ağacının zikri budur dediler diyor. Evet. Onun için rahmetli o büyük sıratı öyle söylüyordu. Mevlana'dan nakil ile Şefikcan. Evet. Diyordu ki Musiki ve şiir beşinci kattaki beşinci kat semadaki meleklerin işidir diyordu. Evet. Yani şiire daldığınız zaman musikeye daldığınız zaman ruhunuz beşinci kat meleklerinin melekelerinden yeteneklerinden kabiliyetlerinden izvat ederek şiir söylüyor ve musiki icra ediyor evet onun için klasik Türk musikisini icra edenlerde manevi sarhoşluk çok olur ve şiir söyleyenlerde de aynı şekilde beşinci kat melekler bir yükseliş olduğu için o yükselişe sahipseniz sarhoş olmazsınız. Değil de ödünç olarak çıkıp iniyorsanız bir tür musikizle ulaşanlar sarhoşturlar. Bizim Nakşirik'teki o musikinin yasak olmasının sebeplerinden bir tanesi bu manevi sarhoşluğun önüne geçmek, insandaki efendim söyleyeyim serbestliği veya liberasyon ve yani bunların dengelenmesi içindir aslında. Yani bize anlatılan ifadeler e, okuduğumuz ifadeler bunu gösteriyor. Yoksa musiki özü itibariyle eğer Allah'ı hatırlatıyorsa e, bir mahsuru yoktur deniliyor. Ama bizim e, takva üzerine kullanan nakşubendilikte e, musiki ve ilahi fazla dinlemek yoktur. Hep ölçülü sarhoş olmamak, ayık olmak, yakaza halinde olmak, sekran olmamak gerekiyor. Evet hocam. İçimiz sarhoş olacak, dışımız uyanık olacak. Kural bu. Evet. Evet hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir şey değil efendim. Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri bugünkü programımızda Esat Erbili Hazretleri'nin yetiştirdiği şahsiyetlerden, hulefasından ve zikir halkasından bazı örneklerden bahsettik. İnşallah Faydalı bir program olmuştur, istifade edilmiştir. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.